İtibar, itibar, itibar haber. Hacı Muhammed Siddik Hoca Muhammed Siddik Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyan-i fadileti şehri Ramadhan Ramazan-ı Şerif'in fazileti ve üstünlüğünü beyan hakkında bu beyanı münasebetihi'l Kur'an-ı Ramazan-ı Şerif'in Kur'anla olan münasebet ve alakasıdır. "Menla yunasibuhu ve bu minvalde bir takım meseleleri konuşacağım." diyor. Ramazan-ı Şerif'in faziletini bir de benden dinleyin diyor. Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan alaka ve münasebeti nedir? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'i niçin Ramazan'da ve bakusuz Kadir Gecesi'nde inzale teşebbüs eyledi? Nedir bu işin sırrı hikmeti? Dolayısıyla Ramazan'ın fazileti nereden kaynaklanıyor? Bunu beyan edeceğim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Celle Celaluhu ismiyle başlarım ile bilesin ki enneşşe'nel kelam Cenab-ı Celle Celaluhu'nun kelam sıfatı var ya Mevla'nın hayat ilimsemi basar irade kudret kelam tekmin sıfatları var. Mevla'nın söylemesi Mevla'nın konuşması kendince. İşte o Mevla'nın kelam sıfatı var ya şeyni, kelam şeyni ellezi, kelam şeyni ki huve o min cümleti şunat zatiyeti, zatiyyedi. Cenab-ı Hak Celle cümlesindendir. Yani sultan demek istiyor ki Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celan'ın şunatı vardır. Mevla'nın sıfatı vardır. Diyelim şu an bu fakir konuşuyor değil mi? Şimdi konuşmanın burada iki efendim e, yönü vardır. Bir, dışarıya akseden bir yönü vardır. Bir de içimde bulunan bir yönü vardır. Ben konuşmasam da, ben konuşmasam da benim içimdeki konuşma kabiliyeti bu şeyindir. Ne zaman ki işteki iç, o kabiliyet dışarıya sızma, dışarıya aksetme durumu geliyor, bu sıfat oluyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu unatta iken sıfattan, efalden, şundan bundan hiçbir haber yok idi. Mevla ne zaman giyin, şu unatını dışarıya, tabirim bağışlayın, sızdırmaya başladı, sıfatı ortaya çıktı. Şimdi kelam sıfatı, Mevla'nın sıfatı e, ne oluyor? Özzat-ı Pâki has olan şu unattandır. Daha camion li cemil kemalat izzatiyyedi ve şu sıfatı sıfatiyeti. Yine ı Hak Cel öz zatına has ne kadar güzellikler var ise, Mevla'nın öz zatında ne kadar mükemmellikler bulunuyorsa bu kelam efendim yani şeklinde bunlar var. Bir bir de sıfat şunatı diyor. Mevla'nın sıfatların bir tarafı nevlan öz zatına bakar. Bir tarafı bu aleme bakar. Affedersiniz. Mevla'nın misli yoktur ama misali vardır. İmam Rabbani buyuruyor. Mevla ile alek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 Gene içten yani dışarıya sızma gösteriyor. Ama bir tarafında ne oluyor? Mevlana e, elmanın gelen tarafına bakıyor o kabuk. La teşbih ve la temsil. Evet. Mevlana şimdi sıfatlarının da bir öz zatı Fakir Subhaneye. Şunat'a Şu bakan tarafı vardır bir de bu tarafa yani dış dünyaya bakan tarafı vardır. Mevla'nın kelam sıfatı da böyle. Yani hem Mevla'nın özünde hem öz zat-ı fakir Subhanide bulunan bütün güzellikler orada mevcuttur. Hem de peki o şubunat dışarıya sızma başladığı zaman sahip olduğu güzellikler de kelam sıfatında vardır. Elhak yani doğru olan da budur. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kelam sıfatıyla, diyelim o kelam sıfatı neyle? tezahür etmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim bir yönüyle Mevla'ya bakıyor. Bir yönüyle bize bakıyor. Ama Cenab-ı Hak Celle, Celle sahip olmuş olduğu bütün güzellikler nedir? Kur'an'da Mevla tarafından dile getirilmiştir. Hazreti Ayşe ne buyuruyor? Mevla ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor. İmam Rabbani Kuddisi'nin ruhu mevcudatı üç dairede mütalaa eder. Bir his ve vehim mertebesi vardır. Peki hayali yani alem dairesi bir nefsül emir, yani O O dairede biz bulunuyoruz. Evet, bir de Nefsül Emiri emir peki dairesi vardır orada Mevla'nın dostluğu fena bilhillah beka billah ile müşerref olmuş olan Mevla'nın dostluğu var Peki enbiya izan var diğer ruhaniler var ve üst kısmında Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem var ama en üstünde ise Kur'an-ı Kerim vardır. Bir de haric mertebesi vardır. Ezzati Bakî Sübhan'ın varlığının mevzu olmuş olduğu bir dairedir. Çünkü İmam-ı diyor ki ikinci daire nefs-i emr mertebesinin en üstünde Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim gra tahsibiyle bir ayağa Bizim tarafta yani Elullah'ın e bulunmuş olduğu, Resul-i Eklem ol bulunmuş olduğu dairede, öbür ayağı ise özzatı ı Fakir Bak bir taraftan bu aleme bakıyor Kur'an, öbür taraftan Cenab-ı Celle Celal Özzat'a bakıyor. Hem şu unatı dile getiriyor, hem şu kemalatını havi, kelamullah, hem de peki sıfatların peki sahib olmuş olduğu kemalatı ihtiva ediyor. Kema zikre fil ulumus sabikati, daha önceki ilimlerde, derslerde bu, bu konuşuldu diyor. Şimdi, ve şehr-ül mübarek, bu mübarek ramazan ayı var ya, camyon ihtiva ediyor. cemil hayrati vel berakati, ne kadar hayırlar var ise, ne kadar bereketler var ise, ramazan ayı hepsinin mündemiştir. Ramazan-ı şerifte hepsinin mündemiştir. Hepsi ramazan-ı ve içerisinden mevcuttur. Vardır ne kadar hayır ne kadar bereket peki kâtur hayalinize gelen gelme ne kadar varisi hepsi mufadun min Zat ve bunların alayı hepsi cemise öz zatı pakis Subhanide an sizi bunlar hepsi hepsi peki Cenab-ı öz zatı pak Zübhaniyesine as olan şunat. İşte o elma misalimi peki hatırlayın. Yani elmanın kabuğunda elmanın içinin de tadı vardır değil mi? Var ya niye? Kabuğun iç tarafı çünkü içe bakıyor. Ama dışarıdan baktığın zaman zannedersin ki elmanın peki dışı aynı içi gibi Ay, değil. Mevla'nın da sıfatlarının böyle yani iki hali vardır. Bir öz bakan tarafı var.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 İçimde, bende mevcut bulunan bir tarafı vardır sıfatın. La teşvi la temsil Mevla'nın sıfatlarına böyle bir hususiyeti vardır. Ve küllü şerrin ve naksin, ne kadar kötülükler var ise, ne kadar çirkin ve nahoş şeyler var ise ki zara fi azatil vücut şu ne görüyorsanız ne kadar yaramazlıklar ondan sonra çirkinlikler söz konusu oluyorsan temenşe'uhu bunların alayının kaynağı da ez hadisetu ve sıfatul müstehdasetun. Yani bunlar senden kaynaklanıyor. Bunlar peki sonradan zuhur etmiş olan sıfatlardan kaynaklanıyor. İmam Rabbani uzun bir mektubunun bir yerinde diyor ki aslında burası son derece mühimdir. Son derece mühimdir. Biz diyoruz ki bizim mayamızda adem var. Yokluk var. Yokluk nereden geldi? İmam Rabbani buyuruyor. Devlanın sıfatlarına Cenab-ı Hakk'ın öz zatına ki nefşun altına bakan tarafı vardır. Belki orada hudüs mudüs yok. Ama sıfatların bir de, hani o elmanın kabuğunun dışa yansıyan tarafı vardı ya dışa bakan tarafı. Ha, sıfatların bir de bu aleme bakan tarafı vardır. İşte o sıfatların aleme bakan yerinden yerden bir hudüs kokusu geliyor. Sonradan olmuş kokusu geliyor. İşte adem diyor, oradan patlak veriliyor sultan. Orası orası ne zaman? Bir varlığın vücuduna, sebebi Veriyor, orası işte efendim işte bu naks şer vesaire. Ondan sonra zor ediyor pat patlat veriyor. Ma asabekemin hasanepin Peki iyilik namına sana ne geliyorsa iyilik namına vücudun peki bunlar tabiye yani varlığın getirmiş olduğu iyilikler peki. Bunlar peki sana geliyorsa bunlar Femin Allah. Bunlar Mevla'dan geliyor. Eyvama esâbeke min seyyiyetin. Sana peki ne kötülük geliyorsa Femin nefsik. E o da senin nefsinden kaynaklanıyor. Peki hayır ve bereketin kaynağı Mevla'nın Mevla vücut tarafı diyelim. Varlık tarafı. Peki kainatta kötülük ne oluyorsa bunlar da peki o kainata bakan sana, baka, sana bana bakan peki sıfatlardan patlak veriyor. Orada da yokluk var. Yokluğun da peki yani sebebiyet verdiği şey her türlü kötülük vesaire. Bu ayet-i kerime Nassun Katiyon. Anlattığımız davayı izahda çok çok mükemmel bir e, ayettir. Ecemi-u hayrati kardeşler. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'in bütün hayırları ve berekatihi Ramazan-ı Şerif'te ne oluyorsa bunların tamamı netiketi zalikel kemalatiz zatiyeti. Cenab-ı Hak Celle Celal-i peki de bunlar. Öz Zat-ı Fatih Sübhamiye'nin olmuş olduğu bütün kemalatın hulasası özeti ve usaresi Ramazan-ı Şerif'tir diyor. Ve cemii şehri ve bereketih netice tulke alkanati kelamim. Allah celle celalü azzatına ayet. Ne kadar güzellikler var ise, Mevla'da bahis mevzu olan bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar mükemmellikler var ise, bunların adayı da tamamı da Cenab Hakk'ın kelam şeklinde mevcuttur. Bak ne oldu, ne oldu? Kelam sıfatı değil ha. Kelam sıfatı değil ha. Kelam şehrini. Hani elmanın işte Afedersiniz. Yenen o öz kısmı var ya, ha orası. Şimdi o kelam Şehri'nin ihtiva etmiş olduğu bütün bereketler ne oluyor? Ramazan Şerif'te efendim e, zuhur ediyor. Kur'anül Mecid. Şimdi Kur'an-ı Kerim var ya, Kur'an-ı Kerim nereye koyacağız? İşte vel Kur'anül Mecid. O şerefli olan Kur'an-ı Kerim var ya, hasılu tamami hakikaten zâlikeş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 Kaynak, kelam şekli peki, Ramazan-ı Şerif'te peki e, zuhur ediyor... Şimdi helalde şehr-i mübareki bu mübarek ayın Ramazan-ı Şerifin münasebet-i tammetül ta Kur'an-ı Mecid Kur'an-ı Kerimle doğrudan bir alaka ve ilişkisi vardır. Helalde şehr-i mübareki Ramazan-ı Şerifin vardır münasebet-i tammetül ta Kur'an-ı Mecid Kur'an-ı Kerimle kelam-ı şehni neyi ortaya koydu veya kelam-ı şehnini etmiş oldu bütün kemalat Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Peki Kur'an nerede gelmeye başlıyor? Ramazan-ı Şerif'te gelmeye başlıyor. Öyleyse, öyleyse yani matematik ve geometri tabirle söyleyecek olsak, Yâ bak Celle Celalühü, Şennine Ramazan-ı Şerif'in yaptı. İncidir kendil Kur'an, cami li cemil Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim de Cenab-ı Hakk'a kelle bütün kemalatını ihtiva ediyor. Ve ad-şerru Ramazan-ı Şerif لِجَنْيِ الْخَيْرِ الْحَيْرَاتِ bütün efendim hayırları ihtiva ediyor. Altti ki nerede acil kelkemalat, kelamş ve semaratları Nâvlânın kelamşının da hmm. ne kadar kemalat var ise Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'deki peki bütün kemalat nerede zuhura geliyor, inkişaf ediyor Ramazan şerifte. İşte şurada okunan mukabele veya okunan bir aş şerifin gelmiş olduğu kaynaklar, bunlar Nâvlânın halik risâlesinde buyuruyor ki. Kur'an dinlenirken böyle dinlenmesi lazım. İmam Fahreddin er-Razi tefsirini 236 sayfa yazmıştır ve buyuruyor ki 236 sayfalık ve tefsirinde ee, ki İmam-ı Rabbani'den de yani e, ek alarak söyleyelim. i̇mam Rabbani buyuruyor. Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki bütün ilahi kitapların ilimlerini itiva etmiştir. Yani diyelim onların ilimleri 99 ise Kur'an-ı Kerim 100'dür. 100'ün içerisinde 99 da vardır. Aynı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kendinden önceki 223.999 999 enbiyanın ilmi irfanı ihtiva etmiştir. Bir de Resul sallallahu aleyhi bir artı daha bir adım daha önde olma hususiyeti vardır. Razi buyur ki Rahimallahü teala, bütün peki ilahi kitapların ilimleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'deki ilimlerin tamamı Fatiha'da mündemiştir buyuruyor. Ve ben bu efendim Fatiha'da Fatiha'da 10 bin mesele var dediğim zaman alimler bana güldü diyor. Bunu ispat için bu tefsiri diyor yazmaya şuru ettim giriştim diyor. Ve başında bir hesap yapıyor. Sadece Fatiha'nın 7 ayetinde 10 bin mesele yok. Bir milyon mesele var. İmam-ı de Mineni üstad Ali'ül Havaz'ı anlatıyor. Ondan naklet Ali'ül Havaz. Yattı kalktı bilim sahibi olandır. Yani öyle bizim gibi kitap mitap kalem teli tutmadı. Mevla böyle yaptı. Bazen de Allah böyle yapar. Ali'ül kavas buyurur ki bütün Enbiya'nın, bütün peki geçmiş kitapların ilimleri Kur'an'da mündemiştir. Kur'an'da mevcut bütün peki ahkam ne var ise A'dan Z'ye hepsi Fatiha'da mündemiştir. Bu fakir, bu fakir Fatiha'daki bütün ilimlerin Besmele'de olduğunu iddia ediyor. Diyor Bir Bismillahirrahmanirrahim'de bunlar vardır diyor. Hatasını söylüyor. Bütün Kur'an ahkamı B'nin altındaki noktada da vardır. Dahısını okumak ister İsmail'daki Burusevî'nin Mesnevişer'ine baksın. Ve İmam Farid'in Razi'in diyor ki Aşişerif okumaya veya Kur'an okumaya başlarken diyor nasıl başlayacaksınız? Eğer orasını biz esas alırsak bugün dünyada bilmem yani efendi tenzih ederim ama bugün dünyada acaba Razin anlattığı gibi Ebuzi Besmele var mı? Benim çok şüphem var. Ebuzi'ye girmeden peki kıraat okuyan insan, Kuran okuyan insan hangi haleti ruhiyeyi hazırlayacak? Onu anlatıyor. Tamam mı? Tamam diyor. Çektim Ebuzi'yi. Besmele'ye geçmeden diyor şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu diyor. Ondan sonra tam demine geldiği zaman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 Evet bu evet. bu hazil münasebetu Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan bu alakası var ya Cennet bahseden ala nazilü'l-Kur'an fi şehri Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te nüzul etmesine gelmesine sebep olmuştur. Niye Allahu Teala başka bir ayı Kur'an-ı Kerim'in gelişine sahne yapmadı zemin yapmadı da Ramazan-ı Şerif'i? Ramazan'ın Kur'an'la bu sizi bir alakası vardır. Allahu Teala Şehrü Ramazan'el-lezî unzile kuran Peki Mevlana ne buyuruyor? Ramazan ayı ki onun kadir ve kıymeti nereden geliyor? Çünkü o ayda Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Kur'an'da bunun bütün kemalat Cenab-ı Hakk'ın kelam şeklinde mevcuttur. Yani Allahu Teala şöyle o kelam şeklini şöyle bir patlay dedi mi volkan gibi haydi Kur'an'a Kur'an ondan sonra taşacak Ramazan'da taşıyoruz ve Kadri şimdi daha icmala gidiyor ve Kadir gecesi fiyaz şehri Ramazan-ı şerifteki Kadir gecesi خلاصتو ve zubdetuhu işte Ramazan-ı şerif şimdi kelam şekli demek ki ne oldu ee, taştı diyelim. Kur'an taştı Ramazan-ı Şerif'e. Peki Ramazan-ı Şerif'inde peki Ramazan-ı Şerif'inde asıl nirengi noktası ve zamanı zemini leyla Kadir Tavva b mezid Lubbi Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in özü, müsaresi ve Şerru Ramazan ise bir menzülü kışriyi Kadir gecesinin kabu mesafesindedir ve mermarra aleyya kim Ramazan'a kavuşursa ve mutalettüsün bil cemiyeti huzuru daimiyisi var ise kalbinde Mevla ile beraberlik var ise ve sara mahzuzan min peki Ramazan-ı Şerif'in de bu bereketlerinden eğer hissemen dolursa hisse ya budur sah ve raja diye muvaffakan, lütfen tümüne tamamı senetin, bütün yıl nevil ile beraber geçmiş demektir. Onun cenab Hak Celle Celâru ile bir beraberliği vardır ve yufuz bil Peki, fiyha. yılın tamamında hayke fiha ilan tamamandan cenabak celal celal bu insan efendiye eldi eder Allah subhanahu vel kel hayratu vel berakat fi misli hada'l şehr'l mubarık celaluhu ummu barak ayda ayın sahibi olmuş olduğu her türlü hayır ve berakattan bizleri mahrum eylemesin buna muvaffak kılsın ve razakallahu kana en nasip-i اعظم azami derecede azami derecede bu aydan da bereketinden istifade ebiliriz muvaffak eylesin bundan sonra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 Onda da bir camiiyet var. Onda da muazzam Cenab-ı Hakk'ın kemalatını itibar etmek vardır. Resul-i Ekrem'in hurmayla iftar edin. Tek nerelere vurdu? Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muvaffakinden ve razı olmuş olduğu kullardan eylesin. İç var, iç haber.